Hayatın koşturmacasına ve ce'annel-leyle libâse ayetindeki gibi geceyi örtü yapıp kendinizi rüyayla sırladığınızda çeşitli rüyalar görürsünüz. Bazen bu rüyayı ruhunuzun derinliklerindeki sırlı dehlizlere hapsedersiniz. Bir Rabbiniz, biz siz bilirsiniz. Bazen eşinizde bazılarını Sırdaşlarınızla, dostlarınızla paylaşırsınız. Bazılarını da ifşa etmeniz gerektiğini hissedersiniz. Rüyamda şöyle bir hadise yaşadım. Bir merkezi camide sırasıyla ikindi namazından önce kısa cümlelerle iki dakikalık sohbet ettiriyorlar bir iki hocaya. Onlar da insanların tepkisiyle camiye ısınan yabancılar hakkında birer örnek veriyor. Sonra, bendeniz camiye girer girmez bana sesleniyor, kürsü yanındaki sunum yapan imam arkadaş. Adnan hocamız da teşrif ettiler. Hocamızdan rica ediyoruz, namaz öncesinde hitabetiyle bizleri onurlandırsın, diyor. Ben denizde giyiyorum cübbe-i sırrı, imam eti. Başlıyorum. Ayakta sağ sola ağır adımlarla kürsü yanında volta atarak mikrofonla konuşmaya. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah, ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Selamun aleyküm Aziz Cemaat Kur'an Allah-u Subhanehu ve Teala Hazretlerinin hak etmediğimiz halde bize tenezülle ederek muhatap olmasıdır. Hadis-i Şerifler ise bir ebeveyn anne baba şefkat ve sevgisiyle Allah Resulü Aleyhisselam'ın bizleri hitabetiyle onurlandırmasıdır lakin şurada itiraf ve insaf ile muhasebesini yapmalıyız ki biz müslümanlar bu iki ab hayattan beşeri hevasatlarımız ile gafilane yaşıyoruz biz ve yeryüzünde bulunan tüm müslümanların fitne, tefrika zulüm, cehalet karanlık içinde bulunmamızın, sevgiden, şefkatten ve insan onuruna yakışan yüce bir gönül ve erdemli, yüksek karakter ve şahsiyetli bir yaşamdan uzak kalmamızın yegane sebebi, bu gafletimizden başkası değildir, olmamıştır. Bu ağır girişten sonra, İmam arkadaş bir anekdotla giriyor araya rüyada. Adnan hocam, zaten İslam'ın kaynaklarından öğrenip samimiyetle yaşayamayışımız değil mi? Başta gençleri, sonra nesillerimizi nefsin arzularına terk eden. Almanya'da bir genç, Müslümanlar böyleyse İslam'dan uzak durmadı demişti. Ne dersiniz hocam diyor ve sözü bana bırakıyor. Doğru söylediniz. Biz İslam'ı yaşayamadığımız için temsiliyet müessesesini itik bıraktık. Halbuki vahyin nehrinde imanımızı yeniden temizlemeli, yeniden iman ederek yepyeni bir hayata vahiy merkezli inşa adına merhaba demeliyiz. Kur'an'ımızı okuyoruz, okuyoruz, okuyoruz ve yine okuyoruz, bir daha okuyoruz, bir kere daha okuyoruz, bin defa okuyoruz. Hep Arapçasını okuyoruz. Eyvallah. Tabii ki okuyacağız. Feyz deryasına hatim anahtarıyla dalacağız. Ancak esası teşkil eden anlama, yaşama ve tebliğ ile yaşatma, hayati uygulamalarını terk etmeden, kırk yıldır namaz kılıyor, bir fatiha ve ehlas suresini bile merak edip, ne dediğini ve neye, nasıl iman ve ikrar ettiğinden bir haber. Sonra camiden, meclisten çocuk, kadın ve genç kolma ve soğutma peşinde. Dört ayetlik İhlas suresini merak edip bir tefsirini en azından mealini okumayan ve sonra her yerde üç beş kulak duyması sanal bilgiyle ulemalık ve evliyalık taslayarak hakka karşı insanlara gölge olanlara ve nefsime diyorum ki burada sesimden tüylerim ürperiyor o kadar yüksek ve gür sesle mikrofonun yankısının cami kubbesini inletmesiyle, قُلْ هُوَ اللّٰهُ deki De ki, yalnızca Allah birdir, tektir, yücedir. Birkaç defa tekrarlıyorum. قُلْ هُوَ اللّٰهُ deki De ki, yalnızca Allah birdir, tektir, yücedir. Deki yalnızca Allah birdir, tekdir yücedir Allahu Samed hepimiz ve herkes cemaati işaret ederek sen sen sen sen sen ve ben her şey yalnızca ona muhtaç ama o kimseye ama hiç kimseye ne sana ne bana ne diğer mahluklara ne meleklere ne vesaireye muhtaç değil o kadar sarsıcıydı ki sevgili dostlar, burada uyandım. Sonra hem nefsime not, hem de sizlere fayda sağlar ümidiyle böyle arz etmek istedim. Allah, sizi ve, sizi ve bizi merhametiyle yargılasın ve temsiliyeti hakkıyla yaşamımıza taşımakla bizleri onurlandırsın. Allah, Diyen gönülleriniz, dünya ve ahiretin hayır ve saadetini bulsun. Allah razı olsun. Paylaşmanız, başkalarını da nasiplendirmeniz ümidiyle.